İslam'dan Hayata Ölçüler devam ediyor. Evet, yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programında muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. Meleklere imanı ee, ve bu imanın, e, bir müminin hayatına yansımalarını konuşuyoruz. Ee, i̇kinci bölümdeyiz. Hocam, burada e, meleğin, şimdi şeyler var. Yani Mesela Bedir'de vesaire de meleklerin e, müminlere yardım ettiği tarzında Kur'an'da bilgiler var. Yani o tarz ilişkiler açısından baktığımızda, melek-insan ilişkisine e, nasıl bir çerçeve çıkıyor önümüze? Şimdi şunu söyleyelim hocam müsaadenizle. Estağfurullah. Melekler bir alem. Evet. Yani kendi başlarına bir dünya onlar diyelim. Şimdi şöyle küçük bir şeye girmek istiyorum Aslında çok güzel bir şey yapıyorsunuz Yani önce dünyasını kavramamıza <gülüyor> Evet Yani buna genellikle kafa yormamışızdır Ya yani meleğin varlığını kabul etmişizdir ama Yani o alem nasıl bir alem Biraz anlamaya yönelik kafa yormamışızdır Hocam kuş bakışı Kuş bakışı göremediğimiz bir şeyi sadece kafa bulanıklığı içindeyiz, evet, kuru evet. teslimiyet gösteriyoruz. Şimdi onu onu anlatıyorsunuz. ...o açıdan evet. çok önemli. Kuş bakışı bir bakalım. Böyle. Evet. Melekler bir alem... Evet. Yani Allah'ın mahlukatı içerisinde insan var, hayvanat var, cinler var, cemaat var, melekler var, bilmediğimiz, adını şahine bilmediğimiz alemler var. Evet. Yani bir dünyalar var böyle. Melekler bir alem... Evet. Bir, asla sayısını bilemiyoruz. Evet. İki, e, ayrıntılı görüntülerini de bilemiyoruz. Evet. Yani meleğin gözü var mı? Kanat, manat bunlar hep tasavvurlar. Kuş kanadı mıdır? Evet. Kuş kanadı gibi bir şey midir? Yoksa insanın böyle bir uçağındaki kanada mı benzer? Hayır. Bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmiyorum. Denecek kadar kısır bilgimiz var. Evet. Ve çok önemli bir nokta. Melekler eskilerin bize anlattığı varlığından vesairesinden malumatımız eskilerin aktarımına dayalı bir şey de değildir. Evet. Allah diye inandığımız değer neyse bizim için melekti odur. Çünkü meleklerle ilgimiz, bilgimiz, alakamız Allah'a dayanıyor. Evet. ...dolaylı bir bilgi değil... ...melek bilgimiz bizim... Evet. ...Allah'ın bildirdiği şeyler... ...yani bileceksiniz... A, a, a, ...iman edeceksiniz... ...Allah'a imanın bir parçası gibi... gibi. ...mesela cahilin biri kalkıp... ...yok kadere iman diyebilir... Evet. ...niye... ...oradan çevirdi, buradan çevirdi... ...yok şuydu, yok buydu, petroldü, suydu... ...derken karıştırır kafamızı. Evet. bir ihtimal yok meleklerle ilgili... Onun evet. için meleklere inanmayan bir din de yoktur evet. Olamaz zaten evet. yani Aslı varsa bir dinin Üç evet. gün dünyada aslı vardıysa melek Allah'a inanıyorsa Allah'ın var dediğine de inanacak Mülhit kökten kurumuş bir ağaçta Hiçbir meyve olmaz evet. ayrı bir konu evet. tabi Şimdi melekler böyle bir alemler Evet Bunu böyle kabul ettik mi Bu meleklerin insanla hiçbir bağlantısı olmayan bölümü var Mesela Allah'ın arşını taşıyan melekler var Evet Bunların insanla zerre kadar bir alakası yok evet. Direkt veya dolaylı Mesela yaratılmış Ne kadar olduğunu Allah'tan başkasını bilmediği melekler ruku yapıyor sadece Evet Sadece secde yapan melek var Evet Sadece subhanallah diyen melekler var Evet Bir alem Yani diyelim yüz bin melek var Diyelim yani bu evet. nokta bile değil bu Evet bu yüz binin belki bini iki bini insanla alakalı. Evet yani yüz binde bir gibi. Bir gibi bir rakam sanal olarak söylüyorum evet. insanla alakalı. Evet. Bu insanla alakalı bölümü açalım şimdi. Evet. Bu kuş bakışı evet. gördükten sonra. Aynen evet. Bir bunlar insanın korumaları görevlileri olan bölümü var. Bazı böyle rivayetlerde her yaratılan insanla beraber yetmişte melek Allah görevlendiriyor. Evet. Bu melekler insanın sağında solunda iyiliklerini kötülüklerini yazıyorlar hatta düşmeye kalkmaya karşı koruyorlar insanı. Allah bir musibet vereceği zaman evet. bu meleklere vazifeniz durum yani bırakın fonksiyonunuzu diyor. Onun için düş, çocuk düşüp kafasını vuruyor. Evet. Balkondan düşüyor çocuk. Hı -hı. Her gün oynadığı balkondan düşmüyor iki yaşındayken altı yaşındayken düşüyor. Hı -hı. Yani bu melekleri illa izlemeye gayret etsek... Bir çocuk üç yaşına kadar bin kere ölmesi gereken sahneyle karşılaştığı halde niye ölmediğini de anlayabiliriz melekleri. Melekler koruyor, koruyor, evet. Hele bebekler üzerinde, yaşlı ee, insan da da. Zaten yani. öyle bir inanç vardır, ya yani melekler koruyor. Vardır yani. değil, akide bu evet, melekler evet, koruyor. Evet. Ben kendi çocukluğumu annemden dinliyorum. Yani beni annem bir yaşındayken tarlanın başında bırakıp bir kilometre ötedeki tarlada çalışıyormuş. Evet. Geldiğinde tarlanın dibinde yuvarlanmış bulurmuş beni. Evet. Annemin sözüdür bu. Yani depremde bakıyorsunuz bir bebek. Niye ölmediğini çıkıyor. hala anlamadım diyor annem diyor. Nasıl yaşadın sen orada? Böcekler, Allah Allah. akrepler işte Karadeniz'in tarlası yani. Tarlada evet, evet. melekler kuruyor. Evet. Bakıyorsun büyük bir insan bir böceği tutuyor mikroptan ölüyor. Kenesi şusu busu. ...bir bebek yiyor böceklere... ...tutuyor, oynuyor, yiyor, ısırıyor... ...solucanı <gülüyor> ısırıyor... ...bir şey olmuyor, gıda bile oluyor... Evet. ...yani bu büyük alemde... ...melek aleminde... ...bir bölüm... ...insanla ilgili... ...o insanla ilgilinin... ...bir bölümü de... ...insanı koruyor, hasenatını yazıyor... ...yani iyiliklerini evet, sağında, evet. solunda kötülüklerini yazıyor... ...bir bölüm melek... ...şu görevli... E, ...görevliler... Oturuyorlar, kendileri gibi Allah'a kulluk edenlere dua ediyorlar. Bu da Kur'an'la evet, belli bir şey. Evet, Rabbimiz şu kullarını merhamet et cennetine koy. Evet. Sen bunları cennete koy, aileleriyle beraber koy diye dua ediyorlar. Evet. Bu müthiş bir şey. Yani, evet, Tuhm, evet. Rafir suresinde yani benim eşimle beraber cennette koltuklara gerilmem için dua eden melekleri var Allah'ın. Bu melekler gözlüyorlar. Mesela bir fakire sadaka verdin dua ediyor sana. Evet. Mesela sabah namazında gözyaşı akıttın çok hoşuna gidiyor meleğin sana dua ediyor. Evet. İhtiyacı yok Allah'ın bu dualara bakıp da bizi cennete koymaya. Ama Allah ve meleğiyle, ciniyle, hayvanıyla, insanıyla herkesi kul olarak yaratmış. Kul. Evet. İş ortağı değil. Kul olarak yaratmış secde görmek istiyor. İlla liya'budun diye, ibadet evet. kıvamında görmek istiyor. görmek istiyor Bu görme isteyişini Şenlendiriyor melekler evet. Cümbüş yapıyorlar Hocam bu aslında bu kul kavramı da Malum yani İslam'ın çok önemli bir kavramı Ve buyurduğunuz gibi Ayette zikrettiğiniz gibi Allah e, İnsanoğlunu Liya'budun Kulluk etsinler diye yarattı yani büyük bir kulluk sistemi Meleklerin, insanların Bütün varlıkların yer aldığı Zaten Allah ve kulluk Koş bir şey yok Yani bu Yani kulluk hani Biraz da zaman zaman ya işte hür Değil mi irade sahibi Falan yani bugün de yani insanın kutsandığı Bir zamanda yani kulluk Sanki daha aşağı Bir idrak gibi algılanır yani bunun dışında bir rol seçme imkanı olabilir mi insanın? Ee, yani yaratılan herhangi bir varlığın kulluk dışında bir statü seçme olabilir. imkanı var mı ki yani? Olabilir. Nasıl İnsan, olabilir? Şöyle olabilir. Ölümü reddettiği zaman insanlık ölmeyi yasal olarak Birleşmiş Milletler'e kaldırttırabilirsek, Hani hazır ha. yani i̇mkansızı ölüm... söylüyorsunuz değil ya mi? Bilemem artık yani. <gülüyor> Ölüp de huzuruna gideceğin Allah'ın önüne kulluktan başka bir kimlikle gidemeyiz. Evet, evet. İlk itirazımız ölümle olabilir. Ölümü öldürdüğümüz gün iş bitmiştir. Evet. Ya, yani o zaman kulluğa gerek yok. Belki ona da oynayanlar var. Değil mi? Yani e, oyun e, oldukça işte cüret. E, oyun, oyunda bir sakınca. <gülüyor> cüret yok. olarak yani Tekrar gerçekten. Gel dönelim mi yani meleklerle dönelim. ilgili seansımıza evet. hocam. Yok bunu bunu önemsiyorum bu. Çünkü şimdi kulluk dediğimizde birileri yanlış anlar. Zillet gibi, ha, zillet gibi evet, anlayacaklar. Evet. Halbuki onun dışında bir şey Payemiz. imkansızlık yani. Payemiz Payımız. Evet. Payemiz. evet. Payemiz. Keşke kul olabilsek, o idrakte olabilsek. Keşke kula kulluktan kurtulup Allah'a kul, <gülüyor> Allah kul olabilsek Şehvetimize evet. kul olmasak evet. Paramıza kul olmasak evet. Sanal ilahlara bu, bu kul olmasak Bu konuyu genişçe konuşalım Yani bu ayrı bir şey olarak bir sohbet e konuşalım Konuşalım hocam inşallah Şimdi, evet, Şimdi melekler Meleklere dönelim yeniden İşlemlerini konuşuyoruz Bir grup meleğinde Allah'ın Ordusu gibi iş yapmaları var evet. Firavun'un ...denizde boğulması için gelen melekler, melekler var. Melekler gibi, evet. Melekler var. Bir grup melek... ...tufan indiriyor. Evet. Bir grubu yağmurları yönlendi. Biz bulut geldi, çarptı çarpıştı şimşek falan diyoruz ama... Evet. ...bizim şimşek dediğimiz şey hangi meleğin adıdır onu Allah biliyor tabii. Evet. Biz ona şimşek diyoruz. Evet. İşte bulutlar yürüdü diyoruz. İşte kuşlar şöyle oldu diyoruz. Bir kısmı geliyor yüzünde rızık dengelemesi yapıyor. Hani buna Mikail'in görevi evet. diyoruz. Bir kısmı hayatı dengeliyor. Sürekli insanlar yaşasa yeryüzü kargaşa olur aslında. Sürekli hayat da bir sıkıntı. Evet. İnsanlar hemen doğup ölse hayat bitecek. Bir dengeleme projesi var yaşam üzerinden. Evet. Bunu melekler icra ediyorlar. Evet. Allah adına kendi evet. kudretleriyle değil. Bu meleklerden bir kısmı Allah'ın yardım etmeyi murat buyurduğu yerlere yardım şeklinde geliyor. Bedir'e gelenler onlardır. Evet, işte. Üç bin evet. bin melek dediği Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an melek gönderdik diyor. Evet. Onlar size yardım ettiler diyor. 5000 bin rakam veriyor. Bunun bir tanesi yetmez miydi? Yeterdi. Evet, yeterdi muhabbet. Üç bin niye dedi? 5000 bin niye dedi... ...ya bunu bildikten sonra... ...bu, bu kadar geri sahneleri... ...perdenin arkasını... ...insanın kavraması için... ...yani insan bu tarz sayılarla kavruyor... ...ya benim mevcudum, ordumun mevcudu... ...şu kadardır, bu i̇şte kadar... ...beş 5000 rakamı... Evet. ...yani oradaki müşrik sayısı bindi... Üç bindi. Demek ki onların yüzde %60 fazlasıyla çıkınca ordu galip. Çocukça oyun bunlar. Evet. İşte bu tuzağa düştü müşrikler. Evet. Ya demek ki biz 4000 kişi gelsek 5000 kişilik ordunuzu mağlup edecektik gibi oyuncağa düştüler. Tuzağa evet. düştüler. Allah kulluğun içine kulluk. Yani paketin içine paket, onun içine paket, onun içine paket koyuyor. Birini açıp rahat eden biri bir gün namaz kılıp namaz görevini bitirip Başka kılmayan bir insanın düştüğü tuzağa düşmüş oluyor Melekler geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım ettiler Ashab-ı kirama yardım ettiler Çok sahih hadis-i şerifte Cabir radıyallahu an Ama olarak son zamanında ama olarak vefat etti Yani gözüm şu anda görse diyor Ben size diyor meleklerin çıktığı Vadinin kenarındaki taşı gösteririm size diyor Yani böyle Eliyle ee, koymuş ee. gibi melekleri gördüler Evet. Böyle bir e, bizim işte bir demek ki görülebilirlik görmüşler. var Allah'ın gözlerle. Cebrail'i gördüler. Evet. Cebrail'i gördüler insan şeklinde gördüler. Zaman zaman evet. Ağırlığını hisse, Mesela e, Cebrail geliyor, vahi getiriyor. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem'deki değişimi, o arada derlemeyi gördüler. Evet. Gösterdiği zaman Allah görüyorlar. Görülüyor, evet. Ama görülmeyecek diye genel bir kurala uyuldu. Dolayısıyla biz bu büyük melek aleminde bizimle bağlantılı olan çok cüz iyi bir melek biliyoruz. Bu bildiğimiz meleklerden biri de Bedir'deydi mesela. Evet. Veyahut da günün birinde Çanakkale'deydi. Mümkündür bu. Evet. Veyahut da yarın filan yerde yüzde yüz ölmesi gereken bir suikastten sapasağlam çıkıyor bir insan mümin veya kafir. Evet. Bu tabancanın yüz atıştan bir defa bile sekmeyen mermisi bu adamda sekiyor. Sekiyor evet. Sekiyor. Yani nişancı hayatında hiç hedef şaşırmamış. Bir yumurtayı 100 metreden vuruyor. Evet. 10 metreden öldürmek istediği adamı 5 metrede et geçmiş. Evet. Yani bu adamın elini kim Eddi. Hedef tahtasını kim değiştirdi? Melektir. Böyle de demiyoruz. Çünkü evet. orada melek olmasının mucip bir şey var mı yok mu bilemiyoruz. Bilemiyoruz. bilemiyoruz. Yani kaderi de bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Çünkü, evet. Ama şunu biliyoruz ki Allah'ın ordularından bir ordudur melekler. Sadece de ordusu meleklerden müteşekkil değildir Allah. Çünkü velillahi cünüdü semavati ve Kuran. Evet. Göklerde, Yer. yerde. Her ne görüyorsak Allah'ın ordusu. Evet. Ebabil Allah'ın ordusuydu evet, işte. Evet. Veyahut da çekirge, Musa Aleyhisselam zamanında İsrail evet. oğullarına çekirge tufanı indi. Evet. Çamur, Allah'ın evet. ordusudur. Gökyüzünden çamur indi. Tufan, Yağmur bekledi. Tufan. Tufan bir ordudur. Evet. Bu tufandı, şuydu, bütün bunlar bizim melek dünyasından gözlemlediğimiz şeylerdir. Yani o denizin yarılmasında da değil mi yani bir o da meleklerin alan, fonksiyonu. Değil mi? Evet. Meleklerin fonksiyonu. Yani ortada biz her şeyi muhakkak cisim olarak elle tutup göreceğiz. Laboratuvara koyacağız. İşte İsviçre'den bilim adamları çağıracağız. Bak bakalım bunun nasılı nedir? Tahlil edecekler. Diyecekler ki bu nasıl şudur. Bu insan standardı. İnsan laboratuvarın kulu kölesi. Evet. Laboratuvarda ne görebilirse, tarlada ne görebilirse Allah Celle Celaluhu mahlukunun standartında olmaz hiçbir zaman. Amin, o Halik amin, çünkü. Evet, amin. Biz iman ederken en başta melek konusu olmak üzere sonra vahiy sonra diğer konular olmak üzere Allah'ı Allah gibi Halik gibi düşünmek zorundayız. ...meleklerde bu standartlarda... ...iman ettiğimiz zaman... ...vahyi anlamak kolay olur... Evet. ...yaşantımızdaki sırları... ...anlamak kolay olur... ...mesela... ...hocam şöyle programın sonuna da yaklaşıyoruz... ...son örneğimi vereyim... ...size Peki. de ufuk açayım isterseniz... Evet. Ee, ...mesela hadisi şerif çok sahi... ...diyor ki 40. gününde... ...ana rahmine düştüğünde bir... cenin evet. ...40. gününde bir melek gelir... Onun anlana kaderini okur diyor yazar. Evet, evet. İşte şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Yani bunu anlayabilmek için bu meleğe için. ne iş var kadının rahminde meleğin? Evet. Yani bu ultrasyonla mı giriyor, iğneyle mi giriyor? Bu soruları insan standardında, tıp mantığında düşündüğümüz zaman cevaplamak zor olur. Şu bahsettiğimiz büyük melek dünyasında iş bile değil bu Nedir evet. ki aldı getirdi yerleştirdi buyurun evet. Estağfurullah yani şöyle bir soruyla Onun değerlendirmesiyle bitirelim Meleklerle iç içe yaşıyoruz yani Meleklerle iç içe yaşamanın insana kazandırması gereken Hassasiyet nedir? Düşünce nedir? Değerlendirme nedir? Yani biz e, Meleklerle iç içe yaşamış Olmaktan mesela şu anda ne Hissetmeliyiz? Ya da Diyelim ki geniş toplum hayatımızda Ne hissetmeliyiz? E, gibi ee, gibi e, evet. bir... Hocam çok güzel e, Aslında iman bunun için gerek evet, yani, evet. Amentü billahi ve melayketin evet. Bunun için diyoruz evet. Hiçbir şartta Hiçbir insan tek kaldığını düşünmeyecek. Evet. Melekleri iman bunun için var. Evet. Yani gözlere bak. Mesela biz bu stüdyodayız şu anda. E, gerçi camdan bizi izliyor teklik arkadaşlarımız <gülüyor> teknik. ama yani orayı da kapattık ve Ahmet abi yalnız kaldık değil mi? diyememeliyiz. Evet, evet, Nasıl yalnız evet. kaldık ki siz ve ben iki melek ordusuyla yani benim meleklerim, sizin melekleriniz <gülüyor> evet. sürekli izliyorlar. Evet. İnsanın tek kalma ...hobisini yenecek iki açıdan. Evet. İki açıdan. Bir, Rabbinin azameti önünde... ...günah işlemeye karşı. Gerek emirleri yaparken... ...yapmasam da olur diyemez... ...melekler burada. Namazı mesela nasıl esneyerek kılacaksın... ...melekler yanı başında. Görmüyorum ama... ...melekler yanı başım. Beni kimse görmedi... Kimse görmedi, yok. nereden diyorsun? Evet. İlk yani bunun... E, ibaretleri yapma haramları işleme fonksiyonu evet. açısından iki şey dedik birincisi bu ikincisi de eğer meleklere samimi bir şekilde iman ediyorsa bir insan gece karanlıkta yürümekten korkmaz evet. ben yalnız değilim ki diye düşünüyorum evet, evet. çocuk belki lambayı yakmadan lavaboya gidemeyebilir karanlıkta meleklere iman ettikten sonra karanlık ürkütücü değil yalnız gürültücü değil yalnız değilim. Çünkü. Evet. Yalnız değilim. Yani çünkü çocukluktan itibaren de bu e, şu melek lazım. Çocuğum. Bu meleği anlatmak evet, lazım hocam. Evet. Bu meleği anlatmayı. Meleklere iman bunun için evet. var. Bir iş yaparken ya da haram bir iş, maazallah işleyeceğim zaman melekler karşımda olmalı. Evet. Artı biz bir insan zafiyeti içindeyken mesela ben ameliyat oluyorum. En iyi doktora gittim. Arayabileceğim kadar aradım. Ya bu yanlış damar keserse. Ben ameliyathaneye yalnız girmiyorum ki. Ya evet. Beni korumakla. Ben yaratılmadan milyarlarca sene önce yaratılmış. Ve benim doğmamı bekleyen meleklerim var. Evet. Doktor ne? nasıl keser benim damarım onlar varken yanımda. Yani Allah'a sığınırsam. O benim için ordularını görevlendirir. Zaten ben yaratılmadan görevlendirilmişti. Dilek çevirip vermeyeceğimi bekliyor Allah. <gülüyor> Çok kendime, doktora işte kameraya al doktor bey ameliyatımı sonra hatan var mı izleyeceğim deyip kameraya veyahut da raporlara meleklerden fazla güvenin güvenen bir insan mıyım değil miyim? Annemin ...ben çocukken elimden tutup beni yolda yürüttüğü gibi... ...meleklerin elimden tutup yürüttüğünü hissettiğim zaman... ey ölüm diye meydan okuyup gidersin Uhud'da. Evet. O zaman evet. ölüm senin için ürkütücü değil. Evet. O zaman kadere imanı çok rahat edersin. O zaman Allah'ı hep yanında hisseder insan. Evet. Hep yanında. Mesela bir hadisi şerif dikkatimizi çekiyor. Halil e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuvalette fazla durmamayı istiyor. Evet. Çünkü melekler orada rahatsız olurlar diyor. Yalnızda bulunmak istemezler diyor. Yani tuvalette çabuk işinizi görün çıkın dışarı. Yani Resulullah Efendimizin hayatında hep melek duyarlılığı var. Ama değil? bize de öyle diyor. Bize de öyle. Bak, e, tabii tuvalette tabii. Yani, o zaten örnek de yani o, o büyük bir i̇şte, hassasiyet. İşte melek hassasiyeti. Evet. Mesela tuvalette def-i hacet eskilerin deyimiyle yaptıktan sonra insan bir tür keyfi durmamalı. O evet. alet durulur bir yer değil. Neden? Meleklerin durduğu bir yer değil orası. Evet, evet. Mesela çok enteresan hocam. Meleğe imanın, Peygamber aleyhisselamın lisanıyla bize aktarılmış bölümü. Mesela yüzde yüz helal. Karı koca nikahla bir aradalar. Yüzde yüz helal. Hiçbir sıkıntı yok. E örtünün diyor. Hmm. E melekler rahatsız olmasın orada. Evet. Ne enteresan bir şey hocam kapı evet, kapanmış evet. perdeler kapalı Değil kimse mi? yok ama yorganın altında olsun diyor melekleri rahatsız etmeyin evet, evet. İşte meleklere iman bu noktaya geldi mi insan esnerken bile Başka dikkat ediyor Başka var mı hocam böyle meleklerin hani görmekten orada bulunmaktan rahatsız olduğu durumlar ...özellikle bu tuvalet... Evet. ...ve yatak sahnelerini... Evet. ...hadis-i şerif olarak hatırlıyorum... Evet, ...onun evet. dışında İhya-i okursak... ...çok geniş bilgiler var... ...bir kısmı belki zayıf... ...hadis kaynaklı bilgiler olabilir... ...ama İhya-i Ülümüddin... ...donanımlı bir kitap evet, evet, ...yani evet. başından sonuna zaten... Yani ...İmam, i̇mam Gazali kadar. bunları... ...rahmetullahi... E, rahmet, yani. Rahmet, yani e, ...hissederek imam, yazmış... Değil ...bu mi? konuları İmam Gazali siz Titiz, anlamamak evet, lazım... Doğru. ...İmam Gazali siz yola çıkmamak lazım çantada eksiklik olur. Yani <gülüyor> Gazali siz herhalde bu ümmet zor yol alacak. Öyle Çok bir önemli bir şey söylüyorsun. Evet. Gerçekten ihyadır. Kimya ise ihyadır hakikaten. eder yani. diriltir adeta Ama değil mi? Ama zikretmişken ben müsaadenizle dipnot koyayım. Tam 1 şey. Güçlü orada. bir antibiyotiktir. Fazla kullanmayı tavsiye etmem. Demeklerden <gülüyor> sonra filan birer sayfa evet. Çünkü etkisi altında bırakar. Yani süzerek belki. Ehliyle ha. beraber bir Hoca Efendi'nin ders, ders gibi okunmalı. İhiyayı koca kitabı okuyan başı dönebilirdi. Evet. Antibiyotik çünkü. Yani çok fazla da kullanıldığını <gülüyor> da sıkıntılı. Evet hocam çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sağ Allah, Dillerinize teşekkür sağlık. Yani meleklerin duasına vesile olduk i̇nşallah, diye şükrediyoruz. Inşallah. i̇nşallah. Değerli dinleyiciler muhterem Nurettin Yıldız hocamla İslam'dan hayata ölçüler çerçevesinde meleklere iman konusunu değerlendirdik. Bendeniz Ahmet Taş getiren yeni bir programda buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.